Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı öğretim görevlisi yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili ezacı dostlar. Ezacı dostlarımızın Müşavirlik hizmetlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, dostlarımız. Radyo Havan'da Z raporunda birlikteyiz. Ben ve odamız Radyo Havan yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte iyi bir gün diliyorum. Programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını diliyoruz. Bugünkü programımızın akışını şu şekilde özetleyebiliriz. Bilindiği üzere... Alışına geldiği üzere bir sonraki ayın mali ve sosyal güvenlik takvimi hakkında bilgi vereceğiz. Dönem sonu işlemlerini kısaca hatırlatacağız. Ve 2012 vergi ve ceza miktarlarında değişiklik oldu 1 Ocak 2012'den uygulanmak üzere bunlarla ilgili bilgi vereceğiz ve programımızı tamamlayacağız. Bir kez daha hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz saygıdeğer dostlar saygıdeğer dinleyicilerimiz. Ocak 2012 mali takvimini şu şekilde özetleyebiliriz. 2 Ocak Pazartesi 2011 Kasım dönemine ait BA ve BS'lerin verilmesi yine 2011 Kasım dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ödemesi 31 Aralık Cumartesi gününe geldiğinden yeni yılın ilk gününe sarkıyor. 1 Ocak 2012 Pazartesi Kasım 2011 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu'nun primlerinin ödenmesi. 23 Ocak Pazartesi Aralık 2011 dönemine ait Muhtasar ve Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin tahakkuk ettirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve ilgili vergi dairesine verilmesi. 24 Ocak Salı Aralık dönemi katma değer vergisi beyanlamalarının verilmesi. 26 Ocak Perşembe Aralık ve Katma Derbe Aralık KDV ve Muhtasar ödemelerinin yapılması, 31 Ocak 2012 Salı Aralık dönemine Aralık Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ödenmesi ve yine e, bilindiği üzere YMİ Defterinin 2011 dönemi YMİ Defterinin kapanış tasliğinin yapılması, yine 2011 yılında kullanılan defterler 2012'de de kullanılacaksa aynı defter. Biz buna ara tasdik diyoruz. Yani devam tasdik anlamında kullanılıyor bu. Ara tasdiklerinin yapılması. Yine yarın e, Perşembe, Cuma günü de defterlerin yani 2012 yılında kullanılacak olan defterlerin tasdiklerinin yapılması olduğunu hatırlatalım. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, sevgili meslektaşlarımız 26 Aralık pazartesi günü resmi gazetede 411 nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliği yayınlandı. Bu genel tebliğinin önemi şu Bu genel tebliğ vergi vergüsü kanunu genel tebliğ ile 2012 yılı vergi ve ceza miktarları yeniden değerleme oranında artırıldı. Biz bunu kısaca ana başlıklarıyla şu şekilde özetleyebiliriz. 2012 yılından itibaren maktu tutarlar yani ceza tutarları, vergi tutarları, ödenen tutarlar Yeniden değerleme oranında artırıldı. 1 Ocak 2012'den uygulanmak üzere. Buna göre fatura gider pusulası, müstahsil ve serbest mas makbuzu alınmaması, verilmemesi cezası artık 180 lira olarak uygulanacak. Yine bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 88 bin liraya yükseldi. Yükselecek 1 Ocak 2012'den itibaren. Vermiş olduğumuz beyannamelerde damga vergisi 8.80 lira olarak uygulanacak. Diğer e, vergilerde ise 18 lira şeklinde uygulanacak. Yine kısaca bilanço esasına göre defter tutma hadleri bu özellikle eczacı dostlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Yıllık alış ve satış tutarlarına göre İşletme defterinden bilanço usulliye tabir ettiğimiz deftere geçişle ilgili limitler değişti. Yine belirli bir tutarın altındaki amortismana tabi iktisadi kıymet ya da demirbaşların küçük aletlevatların alet gider yazılmasıyla ilgili sınırlar değişti. Kısaca bunlarla bahsedelim. Yine <gülüyor> yazar kasa fişiyle ilgili yapabileceğimiz... Maksimum satış tutarı bir fişte, bir fişteki maksimum tutar 770 lira olarak belirlendi. Biz buna fatura kullanma mecburiyetindeki limit diyoruz. Fatura kullanma mecburiyetindeki limit 770 lira. Yani 771 lira olur ise fatura kullanmak zorundayız. Fatura tanzim etmek zorundayız. Kullanmak kelimesi tam karşılığı değil. Demek ki 699 liralık bir belge için yazar kasa fişi, Düzenleyebiliriz ama 770 lira, 75 lira için fatura düzenlemek zorundayız. Yine bu tutar bize bir şeyi daha hatırlatabiliyor. Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş 770 lirayı doğrudan gider yazabiliyoruz. Örnek 800 lira olur ise amortismana tabi tutmak durumundayız. Yine defter tutma haddindeki yıllık alış tutarı 140 bin lira. Satış tutarı 190 bin liraya yükseltildi. Yani Biz bunu özellikle bilanço usulüne geçmek için yıllık alış tutarı 140 bin TL, satış tutarı ise 190 bin TL. Yine gayri sahafi iş hasılatına göre ise 77 bin TL olarak belirlendi. Burada kaldığımız yerden devam edelim aynı şekilde. Defter tutma ile ilgili bir üst sınıfa geçişteki tutarlar. İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 140 bin TL olur ise yine bir defter olan bilanço usulüne göre defter tutmak zorundayız. Fatura kullanma mecburiyetinden bahsettik. Doğrudan gider yazılabilecek demirbaştan bahsettik 770 lira. Damga vergisinin 880 lira diğer vergilerde 18 lira olduğundan bahsettik. Böyle belli başlı şeyleri hatırlatalım ama ayrıntısının 411 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliğinde 26 Aralık'ta pazartesi günü resmi gazetede yayınlandı. Usulsüzlük ile ilgili küçük küçük hatırlatmalar yapalım. Sermaye şirketlerinde birinci derecede usulsüzlük cezası 105 TL, ikinci sınıf tüccarlarda 33 TL, serbest meslek erbabında 66 TL olduğunu hatırlatalım yine fatura gider pusulası serbest meslek makbuzunun verilmemesi alınmaması ile ilgili 180 TL olduğunu her bir takvim yılı içinde her bir belge evine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 88 88.000 TL olduğunu belirtmiş olalım her tespit için her bir belgenin kullanılmaması alınmaması ile ilgili olarak 8.800 TL civarında ceza kesile, kesildiğini belirtelim. Yine emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyeleri yeniden değerleme oranında yani 10.26 oranında arttırıldı. Bundan da bahsedelim. Metrekare maliyetleri ilgili şey. Gelir vergisinde dilimler değişti. Yani ilk dilim 2012'de 9.400 liradan 10.000 liraya yükseltildi. Eskiden ilk dilim yani gelir vergisi oranının ilk uygulandığı dilim 9.400 liraydı. Şimdi 10.000 lira 600 TL artırıldı. Buna göre tarife şu şekilde olacak. 10.000 TL'ye kadar %15. 10.000 TL'den yukarısı için 25 TL'nin 10.000 TL'si için 1500 TL ondan sonrası için %20 olacak şekilde yani 10.000 TL'den sonra 15'in artan oranla uygulanıyor bunu bilelim. Yine ee, müşavir dostlarımızı ve yazıcı dostlarımızı ilgilendiren kira gelirleriyle ilgili yeni yılda 2800 lira olan istisna tutarı mesken kiraları için 3000 lira olarak uygulanacak. Yani mesken kira gelirlerindeki istisna 2800 liradan 3000 liraya ...yükseltildi... ...bir de... ...yemekle ilgili bir şey yapalım... İş yerleri dışında... ...verilen yemekle ilgili olarak... ...menfaatleriyle ilişkin istisna tutarı... ...11 lira 70 kuruş olarak... ...belirlendi, bunu da... ...belirtmiş olalım... ...burada e, önemli bir şey... ...yani iş yerinin dışında... ...yemekle ilgili olarak... ...11.70 lira... ...motorlu taşıtlar vergisi otomobili olan... ...herkesi ilgilendiriyor... Buna göre motor taşıtlar vergisi genel tebliğe yine 26 Aralık 2010 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Motor taşıtlar vergileri 10.26 lira artırıldı. Yeni vergi tutarını otomobil kaptı kaçtı. Arazi taşıtları ve benzerleriyle ilgili şöyle düşünebiliriz. 1-3 yaş grubunu örnek vererek bu tebliyde motor taşıtlar vergisi genel tebliğinde ayrıntılı belirtiliyor ama biz 13 yaş 1300 cc motorlar için yani 1300 480 lira 1300 1600, 768 lira 1601 1800 1352 lira bunlar yıllık 1801 2000 motor hacmi dualar için 2129 lira 2000 1, 2500 santimetreye kadar ise yani motor gücü 3194 lira olacak şekilde yeniden yeniden değerleme oranında 10.26 olarak artırıldı. Minibüsler için 576 lira yine 1-3 yaş, 1-6 yaş minibüs grubu 1-3 ile 1-6 olarak değerlendiriliyor. Panelvanlar için 1900 Motor gücü 1910 için 768 lira, 1901 üstü 1159 lira olarak belirlendi. Bundan da aktarmış olalım. Bir bilgi de veraset ve hani ölüm hak, miras helal diye halk arasında bir tanım vardır. Bununla ilgili olarak da yine veraset ve intikal vergisi ile ilgili Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2011 tarihli ver veraset ve intikal vergisi genel tebliğine göre Aynen şu şekilde söylüyor. Yeni yılda evlatlıklar dahil fürü ve eşten her birine isap edilen miras hissesinin 130.589 lirası istisna. İvazsız intikallerde ise 3010 lira istisna olarak uygulanacak. Bunun dışındaki veraset intikal vergisinin oranı ise veraset yoluyla intikal edenler ivazlı ivazsız olmak üzere ilk 180 bin TL için yüzde bir, sonraki 400 bin TL için 3, sonraki 800 bin TL için 5 ve sonraki için 7 olarak uygulanacak. İvassız intikallerde ise bu oranlar sırasıyla yani 180 bin, 400 bin, 880 bin, 1.700 bin TL için olacak şekilde 10, 15, 20, 25 yani ilk onla başlayarak er puan artırılarak uygulanacak. Radyo Havan'da Z raporuna kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölümde yine ezdacı dostlarımızı ve muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslektaşlarımızı ilgilen, dönem sonu işlemleriyle ilgili kısa hatırlatmalar yapacağız ve programımızı tamamlayacağız sevgili dostlar. Kısa bir ara Radyo Havan'da Z raporu devam edecek. Sevgili dostlar, Radyo Havanda Z raporu kaldığımız yerden devam ediyor. Bu bölümde 2011'in sonunda dönem sonu işlemleriyle ilgili kısa hatırlatmaları da bulunacağız. Kısa hatırlatmalara geçmeden önce özellikle ezacı dostlarımız için bir konuyu hatırlatmakta büyük fayda görüyoruz. Ezacı dostlarımız stok fazlalığı diyle uygulamayla maruz kalmamaları için yıllar sonra yani raflarında 10 liralık ilaç varken stoklarında 15 liralık 20 liralık ilaç gözükmemesi için yani rafında olan ilaçtan kaydı olarak daha fazla ilaçın olmaması için yıl sonlarında envanter işlemini yapmalarını özellikle öneriyoruz ve bunu biraz daha ileri taşıyoruz. Diyoruz ki yıl sonlarında fiili envanter yaparken Hiç olmasa 3 er aylık periyotlarda da 3 6 9 yani geçici vergi dönemleri diye tabir ettiğimiz dönemlerde de mutlaka ama mutlaka kaydi envanter işleminizi yapın. Çünkü artık büyük büyük bir kısmı eczanelerin barkod sistemiyle ürünlerini ilaçlarını tüketiciye ulaştırdıkları için artık envanter işlemlerini kolaylıkla yapabilirler, yapmaları gerekir. Bu onların İki türlü onlar için önemlidir. Fiilen envanteri özellikle söylüyorum. Bir, miadı geçmiş dediğimiz ilaçlar rafta arka tarafta kalıp onun üzerine ilaçlar ilave edilir. Ve bu da gittikçe eczane için ciddi bir maliye teşkil eder. İlaçlarının miadı geçmiş ya da miadına yakın ilaçları da böylece ne yapmış olurlar? Fark etmiş olurlar, takip etmiş olurlar. En azından miadı geçmiş ilaçların olabildiğince habersiz duruma düşmezler fiili envanteri mutlaka ama mutlaka birçok gerekçeden dolayı öneriyorum kendilerine mutlaka yapsınlar tüm dostlarımız için emtihar fiilen sayılmak suretiyle değerlemesi yapılmalıdır diyoruz ama ezacılar için söylediklerimiz herkes için geçerli ama biz ezracı dostlarımıza bunun çok önemli olduğunu miadı geçmiş ilaçlar bakımından da önem arz ettiğini söylüyoruz Yine cari hesap mutabakatları mutlak suretle yapılmalı. Amortismanlar amortismana tabi iktisadi kıymetlerden satışı satılan amortismanlar mutlaka tespit edilmeli ve bunlarla ilgili olarak kayıt işlemleri yani kayıttan stoklardan e, aktiften çıkartılma işlemleri yapılmalı. Özellikle ezacı dostlarımız için Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bunu daha önce de söylemiştik. Bir kez daha hatırlatalım. Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilen ilaçlarla ilgili olarak bunu ısrarla söylüyorum dostlarıma. Her fatura ayrı bir cari hesap olarak takip edilmeli. Buradan neyi kastediyorum? Sosyal güvenlik kurumu bizim alıcımızdır, müşterimizdir. Yani bütün faturaları biz sosyal güvenlik kurumuna kesiyoruz. Dolayısıyla bizim müşterimiz sosyal güvenlik kurumudur denilebilir. Ama ben eczacı dostlarımla, eczacı dostlarımın müşavirlik işlemlerini yürüten muhasebe meslektaşlarıma şunu söylüyorum. Sosyal, eczacıların özellikli işlemleridir ilaç. Sosyal güvenlik kurumuna fatura edilen Her ilaç yani ilaçlar her fatura bir cari hesap gibi düşünülmelidir ve bu şekilde kayıtlarda takip edilmelidir. Buna özellikle dikkat etmelerini çünkü bunu şunun için söylüyorum herhangi gerekçeyle eksik ödenen sosyal yönlü kurumunca ödemesi eksik yapılan kesinti yapılan tutar ne yapılmış olur? Fatura bazlı olur ise, her fatura bir cari hesap olur ise rahatlıkla görülebilir, takip edilebilir. Bunu özellikle öneriyorum. Yine döviz hesaplarının değerlemesi mutlaka yapılmalı. Bunu ezdacı dostlarımızdan ziyade, ezacı dostlarımızdan daha ziyade, müşavir, ezdacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik hizmetlerini yürüten meslektaşlarımıza söylüyoruz. Dava ve icra safasına giren alacaklar için mutlaka karşılık ayrılmalı. Ve bunlar için işte 120 alıcılar, 128 şüpheli ticari alacaklar. Yine 128'den de 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı ve 654 karşılık giderlerine kayıt yapılmalı diye söylüyoruz. Dava ve icra takibine değmeyecek derecede bundan Kastımız nedir? Dava ve icra masraflarının alacaktan fazla olması durumunda. Biz bunlara küçük alacak diyoruz. Örnek bir dosya açılması, bir dava dosyası meydana getirilmesi yaklaşık 100 TL. Sizin 80 TL alacağınız varsa 100 TL için dosya takip masrafı yapmak akıllıca değil. Biz bunlara dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar diyoruz. Bunlar... Birden fazla yazılı istenmiş olmak koşuluyla karşılık ayrılarak alacaklardan çıkartılır, gidere atılır. Yine mahkeme kararına veya kanaat verici bir belgeye dayanarak tahsil olmaya kalmayan alacaklar da kayıtlardan çıkartılmalıdır. Burada dikkat etmemiz gereken bu işlemi de söyledikten sonra dönüm sonu işlemleriyle ilgili olarak çok daha uzun aktaracaklarımız var. Ama biz bunlarla ilgili olarak kısa kısa değinelim. Bir konuyu da özellikle 2012 bildiğiniz üzere 2012 Temmuzundan itibaren Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaya girecek. Bununla ilgili çok programımızda değindik. İkinci mevzuat dediğimiz mevzuat hazırlanacak. Özellikle muhasebe müşavir dostlarımıza yeni TTK yürürlüğe girerken 2012'de yürürlüğe gireceğinden bahsetmiştik. Artık yeni TTK'da ortaklar cari hesabının kullanılamayacağını, bunun kullanımı ile ilgili kısıtlama getirildiğini, yani 358. maddede artık ortaklar cari hesabının kullanılamayacağından yeni TTK'da belirtiliyor. Bunun için yeni TTK uygulamaya 2012 Temmuz'dan itibaren girmeden işletmelerini buna uygun hale getirmelerini, muhasebe yapılarını bu şekilde oluşturmalarının sayısız fayda olduğunu düşünüyoruz. Muhasebe müşavir dostlarımıza artık ortaklar cari hesabını hiç kullanmayacak şekilde işletmelerin düzenlemeleri yapmalarını sağlık veriyoruz. Sevgili dostlar Saygıdır dinleyiciler, sevgili meslektaşlarım, sevgili yazıcı dostlarım. Radyo Havan'da bir programın daha sonuna geldik. Radyomuz, Radyo Havan yayım görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte 2012 yılının sağlık getirmesini, başarı getirmesini, doğal felaketlerden ülkemizin uzak olmasını, ülkemizde doğal felaketlerin görülmemesini diliyoruz ve diyoruz ki 2012 tüm insanlığa ülkemize sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Hepiniz dostça kalın. Tüm iyilikler sizinle olsun. Yeni yıl size sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın sevgili dostlar. Z Raporu Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş